öyle hmm. en fazla tanınan parçası Purple Play izle beraber Aa, en son biz nerede kaldık İngiltere'ye geldi İngiltere gel Experience kuruldu evet. Hı -hı. Experience kuruldu onlardan bahsetmiştik ve X-ray'a girdiler yani albümü Albüm de yaptılar albümü de yaptılar Are You Experienced grubu kuruluktan sonra 5 günlük bir turnesine götürmüş bunları cescheidenir. Birbirlerine alışsınlar diye evet. doğrudan patlayıcı İngiltere'de de sahneye çıkmalarını istememiş. Hı. Ama ondan sonra da yavaş yavaş sağda solda çalmaya başlamışlar, yavaş yavaş da geçmişler. Tabi program oluyor, televizyon programları falan, Lüleğin programı orada olaylarını yaratıyor zaten elik falan. Doncada ki bütün kulplerde çalmışlar. 10 günde bir yer değiştiriyorlarmış. Bazen gecede 2-3 show yapıyorlarmış. Yani i̇zlemeye gelenler de İngiltere'de ne kadar müzisyen varsa herkes peşindeymiş artık. O dönem Londra'da olmak varmış yani, <gülüyor> <gülüyor> Hendrix'in ilk başlangıçlarını dinlemek. O zaman herkes peşindeymiş yani. Pete kapıda karşılaşmışlar. Jeff içeriden çıkmış, senin numaralarını yapıyor, senden çalmış diye Pete Townshend'a girmiş. Şey diyor, Gitarla Amphi'nin dibine gidip bir sürü şey yapıyordu ki bunlar tamamen bana has numaralardı ama bunları alıp tamamen başka bir hale sokuyordu diyor. Evet tabii yani şimdi Pete hakkını yememek lazım. Hu müthiş bir grup, Keith Moon olsun, şarkıcıları olsun, yani Giant Whistle olsun ama yani e, gitar konusunda az çok ben de gitardan anlıyorsam e, Pete Townsend eline su dökemez Hendrix'in yani ya da gitarına tel takamaz yani. <gülüyor> Kendi menajerleri, Keith Lambert, Hendrix'i alıp şeye götürmüş, Polidora. <gülüyor> Çünkü daha önce Deka'ya gitmiş, Hendrix reddedilmiş. Deka videosu da ıskalamış tane <gülüyor> o Deka. Evet, evet. <gülüyor> Sonradan zaten Keith Lambert kendi şirketini kurmuş, Track Records. Hendrix de oradan çıkarıyormuş aynı şirkette. Aslında Pete hep böyle havalara e, şey denilen böyle spagat denilen bacakları böyle balet gibi açıp havalara zıplayan. Yani şimdi hakkını yememek lazım grup olarak ve beste olarak çok güzel besteleri var falan. E, ona bir diyecek yok. Yani Tommy müthiş mesela işte Pinball Wizard çok Hı. güzel parçalar. Ama yani işte biz Hendrix'e ayrı bir açıdan bakıyoruz. Yani o klasmanın dışında who bir group. O var, var işte cream var bilmem ne var ama deep purple var ama gitarist olarak yani benim <gülüyor> numaralarımı çaldı demesi yok bir numarası yok tek numarası şey kıyafetinde çıkıp helikopter pilotu kıyafetinde çıkıp havalara zıplayıp bacak açmak. Çünkü adamda bir lead kabiliyeti yok. Lead kabiliyeti yok ama feedback falan. O sesler daha o zamanlar çok çıkarılan sesler değil ya. Evet. yani birlikte keşfediyorlar gibi bir şey. İşte o da böyle Hendrix'in arkasından bir gitar kırdı bilmem ne yaptı. En sonunda Hendrix'in noktayı gitarı yakarak koydu. Zaten parçalıyordu ya en anda. Ama çok farklı bir etkiydi. Zaten şeymiş Savil Tiyatrosu'nda bir konser ayarlamış gitlenbe. <gülüyor> Önce Hendrix çalmış, peşinden Who çıkmış sahneye. 2000 evet. <gülüyor> evet. şey diyor. Ben sahneye çıktım Hendrix'ten sonra, öylece durup bir şeyler tıngırdattım sadece diyor. E tabi yani sonra gitarda özel bir şey yapılamaz Hendrix'ten sonra ama neticede tabi Hu Hu yani. Şimdi Hendrix apayrı bir adam tabi yani Aynı neyse adamı, yani, da onu daha fazla bu Hu konusunu yemeyeyim <gülüyor> kıskanmış kadar. işte kısacası bu yani. Bir şey yani dinleyelim. Hangisini dinleyelim Batu abi? Ben derim ki bu ilk albümde I Don't Leave Today çok güzel bir parça <gülüyor> onunla girelim. da şey diyor, bugün yaşamıyorum ben daha yani yaşamaya başlamadım. Bence sanıyorum bunu herhalde Amerika'daki o istediği gibi konserlere çıkamayıp yani daha değerinin tam bilinememesi, istediği hayatı yaşayamıyor falan. O oralardan çıkmış bir parça yani sonunda da zannediyorum stüdyoda eklenmiş o en son bölüm hani şey diyor Get Experienced yani hmm. hadi bakalım şimdi öyle bir tecrübesinin de bir Hendrix tecrübesi diye hakikaten de iyi ki de yapmış o tecrübe iyi ki edindik yani. İngiltere'de yükselişi çok hızlı oluyor. Yaklaşık altı ay içinde böyle dünya çapında tanınır hale geliyor. Chessander iyi oynamış. Ben o sonucu çıkarıyorum. Evet yani Chessander zaten e, muhtemelen anam, bunları dinlediği zaman Hendrix'i dinlediğinde ya An, an, neticede müzisyen adam. Tamam demiş yani, bu, bu ben daha bunun gibisini görmedim. Hakikaten de o zamana kadar görülmemişti onun gibi e, çalan bir adam. İyi gitaristler yok muydu? Yani çok e, süper e, gitaristler yok muydu? Şimdi ondan yıllar önce Django Reinhardt'lar var bilmem ne. Ama bu adam elektrik gitara bambaşka bir olay getiriyor. Kendi imzasını koyuyor adam yani. Hı hı. Ve bunu Chandler'ın Chandler görmesi müthiş bir, bir kazanç. Ve tabii ki işte İngiltere'de bu işler için o dönem çok müsait. Yani e, müthiş şeyler vardı. Nasıl sunacağını da biliyor Evet. Bir de İngiltere aç o sırada bu olaylara. Yani Amerika ne de olsa orada işte bir folk olayı var. Bir bilme. İngiltere'nin öyle bir şeyi yok hani İskoçlar eline gayda alıp da bir plak yapalım bütün millet bayılsın falan öyle bir şey çıkmıyor. İrlandalılardan da devamlı E, hep romantik parçalar işte en fazla bir Eurovizyon kazanacak parçalar falan filan <gülüyor> daha sonra tabii bir sürü adam çıktı haklarını yemeyelim ama İngiltere çok müsait yani Hendrix'i kucaklamaya o sırada kulüplerde çalmaya başladıktan sonra bir de İngiltere turnesi var aslında İngiltere'de tam olarak tanınmasına ona borçlu ama Walker Brothers'la birlikte <gülüyor> yani derdiste de Cat Stevens birileri daha var onları hatırlamıyorum da Bayağı gerilmiş Jimmy yani Hendrix başta, Walker Brothers'ı dinlemeye gelenler şimdi benimle karşılaşınca ne olacak? Tabii. İşte Amerika'da şeyle yaşadığı olay, Monkees'le yaşadığı Hı -hı. olay mesela. yuvalandı adam, Hendrix çıkıyor, yuvalanıyor yani. Walker Brothers'la işte başına gelmiş. Bu türüne de ilk defa gitarını yakıyormuş ötü abi. Evet. Önemli midir, değil midir bilmiyorum ama ertesi gün manşetlerin tepelerine çıkıyor. E, tabii. Bu olay. <gülüyor> Daha önceden de konuşmuşlar. Chess Chender'ın ilk şey. O gitar kırma olayının aslında gerçek kendisi hiç böyle bir şeyine rastlamadım yani anlattığı Niye kırıyor gitarını ben falan? Ben rastladım. Bunlar planlayıp yaptığımız şeyler değildi diyor. İstiyorsam o an içimden geliyorsa yapıyordum diyor. O geceyle ilgili de... Gitarım ona söylediklerim değil, başka şeyleri yapıyordu. Gerçekten ondan bıkmıştım. Onu öldürmek istiyordum. Çakmak gazını üstüne döktüklerinde çok mutlu olmuştum. Böylece onu kendi çıplak ellerimle öldürmeye hazırdım." diyor. Evet. Ya, durup dururken yapmıyor. Orası kesin. Ya, tabii işte sahnede çalarken belli şeyleri hissediyor. İşte, bir anda mesela ıı, tabii muhtemelen uyuşturucunun da kısmen etkisiyle oradaki... Iı, Adam bir kere kendinden emin artık yavaş yavaş tamam ben, ben buyum diyor. Hı -hı. Ve görüyor yani insanların onu, ona yavaş yavaş bir gitar ilahı gözüyle baktığını falan. Ve o bence o kırış şey gibi yani yani bu gitarın burada bugün işi bitti. Hı -hı. Yani ben parçaladım arkadaş gitarı, yani attım imzamı ve gidiyorum diyor, bitti. Yani bir de o konserin gerçek sonunu bence imzalıyor yani. Çünkü ortalarda pek kırmıyor. Hep hep böyle bir sonlar Tabii. da var yani. Yükseliyor yükseliyor, <gülüyor> patlayıp bitiriyor. <gülüyor> turnenin ortasında Hendrix İngiltere'nin starı oluyor. Evet. Herkes artık adını biliyor. <gülüyor> Konser salonlarının sevdikleri de biliyor. <gülüyor> evet. Pek hoşlanmıyorlarmış. Yani turnesinde herkes Brian Jones falan müthiş beğeniyor. Sıralarda daha ölmemiş. Herkes hayran eli. Jagger Jones. hayran. Hatta Monterey'de Brian Jones sunuyor Hendrix. Evet. <gülüyor> Brian Jones mesela bir, bu bir kendi albümlerinde Stones albümlerinden bir tanesi mesela 2000 Light Years From Home bir parça mesela. Brian Jones'unmuş o. Orada onun da böyle elektroniğe biraz hani 20 sene sonrasının müziğe, müziğine falan merakı olduğu için Hendrix'e zaten tabii tam amacına ulaşmış oluyor. Adam dinliyor ve hayran kalıyor. Bir şeyler daha dinleyelim hocam. Abi. Evet. Ben de dedim şey dinleyelim. Bir Highway Child. Güzel. <gülüyor> bir parça bu. Demin de sana söylediğim gibi bu. Burada kullanılan sözler, Endeks'in yazdığı sözler çok enteresan. Yani her zamanki o uçuk, saçık sözlerden değil gayet yani başı sonu olan bir hikaye işte. Daha 17 yaşındaydı, sırtında gitar ayağında tozlu çizmeleri ve yoluna çıkmıştı. O zamanlar işte öyle bir sürü zorluklar çıkıyor. Zannediyorum biraz işte kendinden de bahsetmiş bu parçada. Yani güzel derli toplu bir parça yani. Ario Experience'den devam ediyoruz. Bugün de böyle oldu. Mm -hmm. Top sende. <gülüyor> top bende. <gülüyor> bu İngiltere'de her yerde çalıyor bir yandan ama diğer yandan az önce sen de bahsettin. Hani Hulda Berlin'de çalıyor, Beatles'da oralarda çağdı. Hendrix'de Chess Jantler Avrupa'ya götürüyor, oralarda gezdiriyor. Bir aylık turne yapıyorlar mesela. Hmm. İskandinavya'da çok da seviliyor zaten. Hendrix daha sonra evet. da gidiyor. Berlin, Hamburg, Frankfurt, İsveç, Danimarka, Finlandiya. Mayıs 67'de İngiltere'ye geri dönüyor. Her şey bitiyor aslında evet. bu arada. O sırada şeylerin herhalde bu edindiği tecrübelerle falan yavaş yavaş Axis, Bald Is Love'ın yani ondan sonra on, hmm. takip edecek olan ikinci albümünün herhalde hazırlıkları var yani orada da çaldığımız zaman oradan parçalar ileride bahsedeceğiz yani orada çok çok, çok bariz artık biraz rahatladığı, Hendrix'in kendini bulduğu, istediği müziği yapacağını gösteriyor orada yani Experience'le her şeye rağmen böyle yani pat, patlama parçaları bayağı öyle derli toplu parçalar var. Neşe işte bir tanesini de çaldık Ama Exis Bolzavda biraz daha iş değişiyor yani orada daha ...sözler uçuklaşıyor. Müzikalite daha yükseliyor. İşte aletlere yani daha doğrusu aletlere derken gitarının e, tonu işte çeşitli ton geçiriyor hı. falan. O tabii onu ileride göreceğiz. Çok güzel parçalarda var orada zaten yani bir romantizm de başlıyor aslında. Böyle endekste herhalde tabii meşhur olmanın getirdiği bazı şeyler var. bile kadınlara son derece meraklı bir adam. Kadınlar da ona meraklı var. E, tabii yani. Evet. Zaten <gülüyor> daima iki, üç tane kızla geziyor falan. Dört, üç, dört sevgili var. Hepsi birbirini tanıyor. Tuhaf geliyor ilişkiler ama yani olaylar böyle gelişiyor. Hatta şeyi de bile diyebilirim, 67-65 arası rock dünyasının temel birtakım unsurları belirleniyor neredeyse. Tabii, evet. Müziğin dışındaki unsurları da. Evet. Menajerler ne yapacağını biliyor. Bu yapı endüstri haline gelmeye başlıyor artık. Bir beş yıl sonra olaylar değişmiş oluyor. Kendirle evet. Jeffries'in bu sıralarda tanışmış olması lazım. Michael Jeffries Animals'ın menajeri. Hı hı. Chandler'da Animas'ta bahsediyorum. Şey, aman tanışma dedim. Hmm. Tartışmış olması lazım. Bu sırada başlıyor anlaşmazlıklar. <gülüyor> Çünkü Jeffries ondan daha fazla bir şey yapılabilir diye inanıyor Hendrix'ten. Fakat Chandler e, Chess Chandler bu ilk dönem konserleri ayarlamak için bayağı zorlanıyor. Hatta kendi gitarlarını falan satmak zorunda kalıyor. Para sıkıntısı doğunca da Hendrix'in e, üzerindeki %50 hakkını Michael Jeffries'e Jeffries e satıyor. Evet. Böyle olunca da Michael Jeffries'ı Çok müdahale etmese de, geride kalsa da böyle bir hakkı var. Daha sonra yavaş yavaş zaten müdahale etmeye de başlıyor. Evet. Aslında hayret verici bir şey çünkü yani Chess Chender yani çok iyi paralar kazanıldı. Yani bir Don't Let Me Be Mistan Understood ve House of the Rising Sun senelerce çaldı yani. Senelerce çaldı ben daha sonra Eric Burden'ın bir röportajında okumuştum. Bunlar kendi şarkıları değildi. Değil tabii, evet. O yüzden de doğru düzgün telif alamamışlar. E tabii. Beatles yani. gibi hiçbir zaman evet. para kazanamadık. Hatta daha sonra çok zor zamanları olmuş. E, Tabi. Yani beste best konusu zayıftı Animals'ta. Yani Interpretation'lardı Eric Burden'ın. Ya bir nevi o zaman daha işte yani Joe Cocker'ın ayrı bir versiyonu orada yani Eric Burden zaten. Çok etkileyici bir vokali var. Evet, müthiş. Ya zaten çok muazzam bir e, enstrümantalite falan yok Hı -hı. ama E, yapımlar, şeyler çok güzel. yani, Dönemi, yani şöyle bir şey hani nasıl o dönem var olmayan bir şeyi folk, blues'u elektrikle daha da evet. gürültülü hale getirip başka bir yöne doğru götürdüler. O Hı -hı. ilk dönem için önemliydi ama evet. Eric boş adam değil yani. Çok, ilk... çok sağlam bu sonra war'u falan kuruyor ama Hı -hı. arada mesela şeyleri var böyle bootlegler işte şeyle kaptırmaları Jack Bruce'la Onlarla da tanışıyor yani. Müthiş bir adam, müthiş bir solist aslında Eric evet. Burden'ın, bayağı vahşi bir şeydi yani. Son bir şey daha dinleyelim. Evet. Da bu kadar Remember dinleyelim. Hatırla, hatırla beni, hatırla beni <gülüyor> Peki. <gülüyor> Since my baby